Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Ee, ömrünüz muradınızca geçsin. Allah'ın rızasına uygun e, geçsin. Allah'ın rızasını sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Ee, İngiltere'deki e, çalışmalarımız, ikametimiz çok tatlı oldu. Çok e, yeniden e, İslam'a giren İngilizler oldu. Efendim e, tasavufa intisaflar oldu, bağlananlar oldu bize, kardeşlerimizin arasına katılanlar oldu. Ve Newcastle'dan e, bazı e, işlemlerimizi, sefi çalışmaları yapmak üzere muayenelerimiz vardı. E, Almanya Münih'e geldik. Buradan da bir takım efendim, e, hukuki işler yapmak üzere Orta Almanya'ya doğru gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlı gelişmeler olur. Size Münih'te sesleniyorum. E, bulunduğumuz yeri söylemek de tatlı oluyor diye ve bu efendim Newcastle'da havalar çok sonbahar havasıydı korkmuştuk ama Münih'te gayet güzel güneşli gidiyor. Ee, güzel yaz sonu havaları var. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin e, bir hadisi şerifini Enes ahten buhari İmam Buhari hazretleri rahmetullahi aleyh kabrini ziyaret etmiştik. Efendim Özbekistan'da ve en büyük hadis alimlerinden efendim sahih Buhari'si Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da neşredilmiştir. Bütün dinleyicilerime okumalarını dikkatle ellerinde kalem alarak altlarını çizerek okumalarını tabi tavsiye ederek bu hadis-i şerifi okuyorum. Sohbetimin birinci hadis-i şerifi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki Men arda validehi fakat Allah'a böyleman eshatı valideyi sadece eshat Allah sadece Rasulullah kim akar el akar tabi yazarı ve ravisi kuvvetli olunca sahih hadisi şeriflerden olunca daha büyük bir rahatlıkla bastıra bastıra söylememiz mümkün oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuştu ki anne babasını valideyini anne ve babaya valideyini denilir Arapça'da. ikil sigasıyla, tesniye sigasıyla anneye valide, babaya valid, ikisine birden valideyin denilir. Kim anne babasını razı ve hoşnut ederse, memnun ederse, sevindirirse, kendisini onlara sevdirirse, men ardallah, men ardâ validehi. Fakat ardallah Allah'ı hoşnut ve razı etmiş olur. Bakın Anne babaya hürmeti dinimiz ne kadar mühim bir mevkiye çıkartıyor? Ne kadar önemli ifade buyuruyor? Ne kadar kesin an e tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kainatın halikı, alemlerin Rabbi Allahu Teala hazretlerini razı etmek ne kadar önemli? Yaradanımızı razı etmek. Zaten ömrümüz onun için efendim e geçmesek gerekiyor. E geçmeli. İlahi ente maksudi ve rudake bir demeliyiz. Anne babasını razı eden, anne babasını hoşnut eden, sevindiren, memnun eden, kendisini onlara sevdiren, duasını alan Allah'ı razı ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar kolay, ne kadar somut bir e, yol gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmam lazım diye soran bir insana söyleyeceğimiz çok sözler var. Tabi Kur'an-ı Kerim'i öğren Efendim Kur'an-ı Kerim'in ahkamını iyice uygula, emirlerini tut Allah'ın yasaklarından kaçın, Habibi Edeb'ine ittiba et, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarıl, Peygamber Efendimiz'in yolundan yürü, Efendim ahlakını güzelleştir, haramlardan, günahlardan uzak dur, kötü huylarını bırak, iyi huylarla ibadet ve çalış. Uzun uzun doğru olarak tabi nasihatlerde bulunmamız lazım ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısaca anne babasını razı eden Allah'ı razı etmiş olur diye çok kısa bir e, somut e, yol gösteriyor anne babasına hizmet etsin evlat elini öpsün ayağını öpsün efendim alnını öpsün kaşını gözünü öpsün ne yapacaksa yapsın para harcasın efendim hizmetine koşsun havlusunu tutsun terliğini çevirsin efendim tatlı sözler söylesin efendim, emrini tutsun, peki babacığım, peki anneciğim desin, efendim, kendisinin hoşuna gitmese bile, efendim, böylece Allah'ın rızasını kazansın. Ne kadar somut, ne kadar güzel bir şey. Zaten her zaman vurguluyorum, söylüyorum, anne babasına yetişip de, yani büyüdüğü zaman, hasta başına geldiği bir çağda annesi babası sağsa, onlara hizmet imkanını yakalamışsa bir insan, hani bazen küçükken ölüyor, Annesi babası, insan bazen tanıyamıyor bile anne babasını bazı kimseler Böyle mahrum büyüyorlar anne babasının cemalini görmekten, hizmet etme imkanından mahrum oluyorlar. Ama yetişmişse, işte annesi babası karşısında, işte o onların evladı, hepsi sağ salim, Allah uzun ömür versin, hizmet etme imkanı var. Tamam, eğer anne babasının ikisine yahut birisine, hani birisi önce ölmüş de ötekisi sağ Efendim birisi yetişmiş de bir insan cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun ona. Burnu yerde sürtsün onu. Ne kadar cahiliyetsiz, ne kadar fırsatları kaçıran, ne kadar efendimiz ahmak, ne kadar efendim böyle gevşek bir e, evlatmış diye peygamber efendimizin e, şeyleri var, e, ikazları var, e, hadis-i şerifleri var. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, anne ve babamız sağa, sağa Anne ve babamıza hürmeti bir fırsat bilmeliyiz, bir ganimet bilmeliyiz, çok büyük bir ganimet, çok büyük bir devlet ve saadet bilmeliyiz. Tabii efendim anne babanın e, hizmeti bahis konusu olunca e, bazı sorular da bize soruldu şimdiye kadar. Onları hatırladığım için a, parantez içinde, e, efendim cümleyi muhtarıza içinde efendim onları da belirtmem lazım. Anne babası bazen insanın dini inançlarının karşısında olabilirler. Mesela onu küfre çekmek isteyebilirler. Veyahut anne baba kafirse evlatlarının Müslüman olmasına engel olmak isterler. Bu şimdi Almanya'da, İngiltere'de geziyoruz, arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu gibi durumlar var. Yani İngiliz çocuğu Müslüman olacak ama anne babası razı olmuyor. Veya Alman çocuğu anne babası razı olmuyor. Tamam eğer onlar seni küfre sokma, küfürle tutma çalışırlarsa o zaman onlara itaat olmaz. بَيْنْ كَا هَدَاكَ اَنْ تُشُرْكَ ب۪ي مَا لَيْسَلَكَ ب۪هِ اِلْمَ فَلَا تُطَيْهُمَا Çünkü anne babanın insan üzerinde hakkı var ama Allah'ın hakkı sonsuz, mukayese edilmez. Allah'ı darıltıp da anne baba hoşnut edilmez. Allah'ı hoşnut etmek önemlidir. O önde gelir. Hani şey olduğu zaman, kanun olduğu zaman bir insanın keyfi zevki bahis konusu olmuyor. Kanuna uyuluyor efendim. Kanuni mevzuat yerine getiriliyor. Bu e, tabi Allahu Teala Hazretlerine karşı olan anne babalara yapılacak en büyük itaat, en büyük iyilik onları İslam'a çekmeye çalışmaktır. Onlara doğruyu anlatmaktır. Veya hiç olmazsa anneciğim, babacığım ben seni seviyorum. Sizi seviyorum. Siz beni yetiştirdiniz, büyüttünüz ama siz benim Rabb'ıma asi olmamı istiyorsunuz. Rabb'ımın emrini tutmamamı istiyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Lütfen beni böyle bir zorlamayla karşı karşıya bırakmayın demek lazım. Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh çok seviyorum. Allah şefaatine erdirsin. Cennette buluştursun cümlemizi. Annesi bir evin bir tek oğlu olduğu için zengin de bir çocuk. Böyle en güzel elbiseleri giyen efendim en güzel şekilde yaşayan bir e, zengin çocuğu iken Müslüman olunca annesi naz yaptı efendim hatırını ortaya koydu ağladı sızladı dedi yine e, dönmezsen yani eski müşrikliğe Kure, Kureyş'in kureşin dönmesini istedi dönmezsen şöyle yaparım böyle yaparım işte bilmem kendime kıyarım neler söylediyse peygamber müsebbibi dedi yani kaç tane canın olsa kaç türlü şey yapsan yine İslam'dan e, efendim imandan Resulullah'a ittiba etmekten vazgeçemem anneciğim dedi. Kararlı bir şekilde durdu. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir e, mübarek kişiydi. Medine'ye i Münevvere'ye göndermişti. Nice insanların İslam'a girmesine vesile olmuştu. Demek ki anne baba eğer dinden imandan nasipsizlerse onları imana çekmeye çalışırsınız. Tabi o zaman onlara günahta itaat olmaz. Hani çok umumi bir e, Kuraldır, kaidedir dinimizde. Allah'a isyan emredildi mi? Emreden kim olursa olsun itaat uygun olmaz. Çünkü Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Çünkü Allah kainatın Rabb'ı. Çünkü Allah hepimizi yarattı. Bize emir veren de yarattı. Bize emir, emir veren de ona uymak zorunda. Eğer bir insana babası küfrü emretse Anası küfrü günahı emretse, kocası hanımına efendim ben senin ailenin reisiyim diye emretse veyahut hocası talebesine emretse veya efendim bir müdür, bir amir, bir başkan, bir emir komuta sahibi kişi aslına aşağısındakine şu günahı, şu kanunsuzluğu, şu yanlışlığı işle diye emretse o zaman tabi itaat edilmez. Bu bir Umumi esas olarak burada hatırlatılmalı. Yani ne yapayım benim annem Müslüman baba, değil, babam Müslüman değil. Onlar bana Müslüman olmaya müsaade etmiyorlar. Namaz kılmama müsaade etmiyorlar. örtünmeme müsaade etmiyorlar filan derse tabi böyle bir şey mazeret olamaz. Onu belirtmek istiyorum. Bu bir. Ve ben as hata validehi fakat as Allah Anne babasını yani Müslüman bir dedeyin böyle anne babasını kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Allah'ın gazabına uğrar. Anne babasının rızasızlığını, efendim, bedduasını, lanetini alan bir kimse iflah olmaz. İşi ters gider, hayatı kayar, efendim başına felaketler yağar. Çok fena olur. Onun için anne babasını kızdırmamaya, onların gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Tabii burada bir şeyi söylemek istiyorum aziz ve kardeşlerim. Türkiye'de bir şey çok eksik, çok az. Efendim biliniyor ve uygulanıyor gibi geliyor bana. Şimdi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, müminlere anne ve babalarından ve kendi nefislerinden daha yakın ve daha önde ve daha önemli konumda idi. Yani canlarından da kıymetliydi, anne ve babalarından da kıymetliydi. Bir Müslümanın Peygamber efendimizi annesinden, babasından, kendisinden, bütünlükten, sevdiği çoluk çocuğundan, eşinden, dostundan daha çok sevmesi dininin tabii bir gereğiydi ve böyle olmazsa imanlığının tam olmadığı belirtiliyordu. Sahih hadisi şeriflerde. Şimdi bunu iyice belirttikten sonra bunun sebebini düşünecek olursak, niye? Annesinden, babasından da Resulullah'ı daha çok sevmeli. Çünkü anne baba küfrü istiyor. Küfürde, şirkte kalmasını istiyor. Resulullah imana gelmesini istiyor. Allah göndermiş. Elbette Resulullah'a tabi olacak ve Resulullah'ın izinden gidecek. Resulullah'ın sözünü tutacak. Sünnetine uyuacak Tamam. Resulullah'ı sevecek. Çünkü Allah'ın Resulü. Çünkü onu Allah gönderdi. Çünkü Allah onu sevdi. Çünkü Allah onu görevlendirdi. Çünkü Allah ona itaat etmeyi müminlere emretti. Peki biz Peygamber Sallallahu Aleyhi Selam Efendimizin çağına yetişmedik. 1400 yıl sonra yaşıyoruz şu sıralarda. Arada bu kadar zaman geçmiş. E bizim için durum ne? Bizim için de dinimizi bize öğreten, Kur'an'ı öğreten, imanı öğreten, iklası öğreten, e, hakiki imanı, gerçek iman böyle buram buram, burcu burcu, tertemiz, ışıl ışıl Efendim kırılayan. Efendim hoş kokusu etrafa yazan tam imanı öğreten müşri kâmillerimiz nedir? Hocalarımız, rahmetullahi ecmain, evliyaullah büyüklerimiz nedir? Onlar da peygamber efendimizin vekilleri olduğu için onları da e, tabii anne babadan çok sevmek lazım. Efendim şimdi geliyor, çocuğunu, kızını peşine takmış, benim yanıma birisi. E, benim çocuğum sizin dergilerinizi okuyor, yazılarınızı Efendim takip ediyor, boğazlarınızı dinliyor. Efendim namaz kılıyor, başını örtüyor. Söyleyin de, efendim böyle yapmasın, Öyle şey olur mu? Yani ben Allah'ın emrettiği şeyin dışındaki bir şeyi nasıl emrederim? Allah'ın yasakladığını nasıl yapın diyebilirim? Efendim yapmayın dediğinden de nasıl müsaade verebilirim? Böyle bir müsaade olmaz. Tabii çocuğun. Efendim Allah'ın emrini dinlemesi, Allah'ın emrini söyleyen kişiyi dinlemesi Allah sevgisinin bir bölümüdür, bir parçasıdır. Allah'ı seven Allah'ın ahkamını sever. Allah'ın efendim emrini, yasağını, buyruğunu efendim sever. Haramını, heramını tam öğrenip uygular. Onları anlatan kendisi Allah'a götüren, Allah sevgisine, marifetullah'a, muhabbetullah'a erdiren mürşidi kamillerini evli Allah büyüklerinde sever. Tabi onlar da anne babadan önde gelirler. Neden? Kendilerinin yani nüfus kazanması dolayısıyla mı oluyor bu? Nüfus kazansınlar diye söylenmiş bir söz mü oluyor? Hayır. İslam'ın e, sağlam olarak bilinmesi ve uygulanması için. Madem insan Müslümandır o halde İslam'ı uygulayacak. O halde İslam'ın emirlerini söyleyen hocasını baş edecek. Yani efendim e, öyle bir hoca bir mürşidi kamil bir hak sözü söyleyen hakkı öğreten Kur'an'ı imanı İslam'ı öğreten kimse insana annesinden babasından önde gelir önde gelmiştir. Ee, şeyde de böyledir efendim. E, e, parçada bir şey var efendim atasözü vardır efendim altın ile bir eski tarihi büyük mezar taşına yazılmış. Cevri Üstaz Bihke, Mihri Peder yani meşhur bir söz olarak böyle fahçe kitaplarına girmiştir. E, hocanın baskısı sıkıştırması, dersi çalışsın, bilgiyi öğrensin diye efendim dedi, talebeyi sıkıştırması babanın merhametinden, sevgisinden, kucağına alıp toplatmasından daha iyidir diye. Efendim hocanın cevri babanın Mihri Vefasından, sevgisinden daha önde gelir diye buyurulmuş. Tabi bunların hepsinin sınırları var. Yani hiçbir şey aşırı değil. Efendim hocayı sevecek diye bu sefer anne babasının haklarını çiğnemek gibi bir tarafı da yok işin. İşin hudutlarını bilmek fıkıhtır. Yani İslam'da bir hükmün sınırı nereye kadardır? Nerede biter? Onu bilmek, incelikleri öğrenmek, dinin inceliklerini öğrenmek önemlidir. Dinde bu ilme fıkıh ilmi denilir. Tabii her şeyi hudutlar ile bilmek lazım ki şuraya kadar tarla senin orayı ekersin, oranın meyvasını yersin. Şuradan sonrası başkasının oraya elini uzatmasın ki haram olur. Hudutları bilmek lazım, sınırları çiğnememek lazım. Efendim kuralları tam uygulamak lazım. Kuralların da sınırlarını efendim bilmek lazım. Yani efendim yeşil ışık yandığı zaman gitmek lazım, kırmızı yanınca da durmak lazım. ''Efendim ayağımın altında gaz pedalı var, elimde direksiyon var.'' diye deve tepe dümdüz ışık tanımadan gitmek de tabii olmaz. Onun için e, hudutları söylememiz gerekiyor. Evet, e, anne ve babalara sevgiyi, hürmeti ve hizmeti tavsiye ediyoruz. Efendim e, evlatlara e, böylece aile için muhabbetini efendim e, sağlamış oluyor İslam bu emirleriyle. bile çocuğun ahiret saadetini sağlamış oluyor. Çocuğun cennetik olmasına sebep oluyor Onun için yakınlarınızdan tanıdıklarınızdan anasıyla babasıyla küsüşmüş bozuşmuş miras yüzünden veya bir hiç yüzünden veya mühim bir şeyle yani dünya şeyinin Efendim malının metaanın menfaatinin ne olacak anne baba sevgisi yanında herhangi bir sebeple böyle Efendim küsüşmüş olan varsa onlara nasihat edin yapmayın etmeyin Bak kardeşşeif böyle sakın ha ahiretinizi mahreylemeyin. Anne babanıza sevgi ve hürmetinizi ifade edin. Ufak tefek meseleler büyütmeyin diye söylemek lazım. Tabii bu arada yine size okuduğum hadis-i şerif kitabının bazı sayfalarında karşıma geldiği için altını çizdiğim bir başka hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş büyük ağday baba yerinedir. Baba gibidir. Yani Şimdi ben bakıyorum burada Efendim, Herkes birbirine adıyla hitap ediyor Yadırgıyorum Yani babasına da adıyla hitap ediyor Abisine de hitap ediyor Halbuki biz Yani yaşça büyük olan Kardeşine Ağabey diyor ki Bu kelimeyi biraz Açıklayacak olursak Tahlil edecek olursak ağa ve bey kelimelerinden meydana geliyor Yani kendisine büyük kardeşine e, kardeşim demiyor, kardeş demiyor, efendim eksi demiyor Arapçası, efendim biraderimem demiyor, efendim e, kalp e, ağ bey diyor e, bizim e, öfemizde terbiyemizde bunlar ağalık da beylik de çok yüksek unvanlar yani içtimai unvanlar bey oldun bir insan mesela Osmanlı beyi, Karamanoğlu beyi, efendim e, çok büyük bir e, unvan, sultan gibi bir şey yani bizim elimiz böyle, yaşça biraz büyük olduğu mu, hatta ikizlerden önce doğanı ötekisinin abisidir derler. Efendim, e, abiye de hürmet lazım. Abinin sözü de, efendim, hatırı da önemli. Siyah malı önemsiz. Ufak demek, öyle dedi, öyle dedi. Çok aldı malı, az aldı. Taksim şöyle oldu, böyle oldu, yan baktı, efendim, e, kaş kaldırdı, kaş çattı, efendim, gözünü döndürdü. Bunlar Bunlar şeytanın insanları körüklemesi, aile muhabbetini bozmak için şeytanların çalışması Müslüman Müslümanın kardeşidir. Büyük ağabey de ağabeydir. Yani umman bakımından ağabey gibidir. Ona elbette hürmet edecek. Hele babası vefat etmişse ağabeyinin sözünü küçük kardeşlerin dinlemesi lazım. Hakikaten bizim ülkemizde de Efendim bazen böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Bakıyoruz bir büyük ağabey... Yani yaşça büyük kardeş Efendim Tab kısaltarak abey olmuş abi abi diyoruz Bir büyük abi Efendim ne yapmış oluyor öteki kardeşlerin hepsine bakıyor okutuyor Efendim yetiştiriyor büyütüyor geçimini sağlıyor. Efendim yuvasını kuruyor, evlendiriyor, malını, mülkünü, çeyizini, çimenini hazırlıyor. Tamam kız kardeşimi evlendirdim, rahat ediyor. Hatta kendisi geciktiriyor evlenmesini. Efendim ağabey olduğu için evvela kardeşlerimi kayırayım, kurtarayım diye. İslam ne kadar güzel, İslam terbiyesi, bizim örfimizin, adetimizin içine ne kadar işlemiş. Elhamdülillah. Yani bunun her birisini ben başka ülkeleri gördüğüm zaman anlıyorum. Şimdi. İngiltere'deki kardeşlerimizle tabii konuşurken İngiliz kızla evlenmiş. İngiliz kayıt evleri, vadesi var. Tabii İngiliz dilinin özelliğine göre birbirlerine hitap ediş şekillerine bakınca ben ürperiyorum. Yani ismiyle hitap edince bana ayıp gibi geliyor. Bizde ayıptır tabii. İsmi söylenmez. Ahmet, Ali, Veli kalk gel git efendim böyle yaş büyüğüne İsmi söylenmez unvanı söylenir. Babasına isim söylenmez. Söylenmez. Söylerse herkes şaşırır, kızar. Ne bu senin askerlik arkadaşın mı? Bu ne dağuballik derler. Yani İslam'da bizim dedelerimiz çok derin bilgileri elde ettiklerinden en büyük hadis kitaplarını, en büyük fıkıh kitaplarını, en büyük tefsir kitaplarını yazdığını biliyoruz. Tarih biliyor, cümle İslam alemi biliyor. İslam'ı çok iyi öğrendiğinden halkı da çok güzel yetiştirmişler. Halk efendim öyle Müslüman olmuş ki ben şeye benzetiyorum bazen böyle tatlı, olarak hanımlar e, tatlıyı hamurunu hazırlarlar, Öbür tarafta da şerbetini hazırlarlar. Ondan sonra bu hazırladıkları şeyi e, hamuru tatlının içine koyarlar. Eğer tatlı hamuru içine almazsa e, sunduğunuz zaman yiyen bir ısırır ya bunun içine tatlısı işlememiş bir yere hamur kalmış diye yüzünü buruşturur. Ama bazen de böyle tatlı efendim bütün e, iliklerine kadar işliyor hamurun. O zaman o elinize sağlık pek tatlı olmuş, pek güzel olmuş diye yapanı ediyoruz. Yani bizim halkımızın hücrelerine İslam terbiyesi işlemiştir de onun için abisine hürmet eder. Efendim Abisinin babasının yanında sigara çiyaketi bir olsa sigara içmez, ayakta durur, otur demeyince efendim oturmaz. Hizmete ilk önce hemen fırlar, kalkar, koşturur. Efendim Hizmeti bir devlet ve nimet bilir, saadet bilir. Bu tarafında tabii hatırlatıyoruz. Yani büyük olan kardeşe hürmet de hadisi şeriflerde tavsiye edilmiş bir husus. Böylece anne babayı memnun etmek derken birkaç e, e, bu alanın hududunu da belirtmiş olduk. Hudut çizgilerini ve hudut işaretlerini de açıklamış olduk. Bunlar da önemli hepsi Hepsini beraber düşünmek lazım. Hepimiz sağsa annelerimizin, babalarımızın efendim gönlünü alma, koşturmalı, seferber olmalıyız. Ya vefat ettiyse. O zaman da vazifelerimiz var. Anne ve babanın vefat ettiği zaman yapılacak efendim hizmetlerinin başında onların ruhuna efendim dualar etmek, hatimler indirmek, Kur'an-ı Kerimler mevlütler efendim okutmak, hayır hasenat yapmak, kurbanlar kesmek gibi şeylerdir. İnsan anne babasının efendim vefat etmiş anne babasının ruhu için hangi hayırı yaparsa sadaka bir hayır yapsa çeşme yaptırsa efendim kurban kese hacca gitse sevabı ona gider anne babaya gider çocuk da sev sevabı alır hiçbir şey eksilmeden bölüşülmez yani aynı sevabı çocuk da alır aynı sevabı e, onun namına gittiği büyü annesi ise annesi babası ise babası o da alır mesela hacca gitmişse Çocuk da sevabı alır. Anne babası da had sevabı alır. Peygamber Efendimiz kesin olarak açıkça bunu beyan ediyor. Demek ki vefat etmişse onların namına hayır yapacağız. Eser, okul yaptırır, çeşme yaptırır, köprü yaptırır, yol yaptırır, sadaka verir, efendim bilmem kurban keser vesaire. Ee, kabirini ziyaret edeceğiz. Ruhuna hadimler indireceğiz. Efendim, hayır ile yade edeceğiz. Bu bir şey. Başka bir husus da Kadisi şeriflerden benim hatırladığım annenin babanın ahpablarına da anne babanın hatırı için ilgi devam ed eder. Bu benim babamın en yakın arkadaşıydı. Şunu ziyaret edeyim, elini öpeyim, efendim bir arzu varsa söyleyeyim filan diye anne babanın efendim e arkadaşlarını da eski dostlarını da aramak kayırmak önemlidir. Onun için anne baba dostlarını, arkadaşlarını arayın, bulun, konlayın. Çünkü kim annesine, babasına, kabirinde ziyaret yapmak isterse, yani hani nasıl istemez mi hani kabrin bir yolu olsa da, tıpış tıpış insan merdivenlerden inse, içeriden nurlu geniş bir kubbenin altında efendimiz vefat etmiş olan annesini, babasını dayalı döşeli efendiyi güzel bir şekilde görse de ışıklar içinde e, böyle kokular, hoş kokular içinde ziyaret etse elini öpse, istemez? Mi? Ha, e, anne ve babasına kabrinde ziyaret etmek isteyen Efendim, onun hayatta kalmış olan yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına ziyaret etsin diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Onun için baba dostlarına ana dostlarına unutmayın aziz ve sevgili kardeşlerim bu da işin bir zarif, bir güzel bir ince yönüdür. Tabi anne babanın efendim vasiyetleri vardır. Tavsiyeleri vardır evladım. Sana vasiyetname bıraktım. Şunu yap, bunu yapma. Efendim, onları da tutmak lazım. Tabi biz de anne ve babalar olarak bizden sonraki evlatlarımıza vasiyette bırakmalıyız. Yazılı olmalı. Vasiyetname yatağının, yastığının altında hatta olmalı diyorlar. Yani o kadar hazır olmalı. Çünkü ölüm nerede, nasıl, ne zaman gelecek belli olmaz. Vasiyetnamesi hazır olmalı. Vasiyetname nasıl başlar? Evvela ile başlar. Sonra takvayı tavsiye eder. Allah'tan kork evladım diye başlar. O halde sanki annesinin, babasının vasiyetnamesi yoksa bile ben onlar namına efendim hatırlatayım ki önce takva ehli olsun evlatlar. Efendim çünkü annesi, babası eğer vasiyetname yazma e, muvaffak olsaydı, öyle bir şey ihtiyacı duysaydı bir hocaya danışıp sorsaydı öyle başlayacaktı. Evladım sana önce takva ehli olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, mütedeyim bir insan olmayı tavsiye ederim. Aman takvaya sıkı sarıl, ben hayatı yaşadım, bak geldim, gidiyorum. Efendim, e, hayat e, çok aldatıcıdır. Sakın hayatın aldatıcılığına aldanma, ibadetini, taatini, hayırını, hasenatını geriye koyma diye tabii nasihat edecekti. Onun için siz de bu nasiheti yapılmış kabul edip, efendim, e, iyi bir müslüman olarak yaşama gayret edin. Namazı kılmıyorum hocam. Aman annenin babanın hatırı için takva ehli bir müslüman ol. Allah'tan kork, namazını kıl, ibadetlerini yap. İşte arada kusura bakmayın hocam. Efendim bazı günahlara kaçamak yapıyoruz, kayıyoruz. Aman ben kusura baksam ne olacak? Bakmasam ne olacakler? Allah'ın bir aciz naçiz kuluyum. Ancak tebliğ ediyorum. Elime efendim mikrofonu alırsam camide konuşuyorum. Kalemi alırsam Efendim yazımı yazıyorum. Ben memnun olsam ne olacak? Memnun olmasam ne olacak? Allah memnun olsun. Allahı memnun etmeye çalışın. İbadetlerinizi, efendim taatlerinizi asla ve asla ihmal etmeyin. E, tabi bir de her zaman söylediğim beni çok duygulandıran bir hadisi şerif var. Eğer bir evlat anne babasına efendim e, kötülük e, yapıyorsa tabi yapmak istemez. Anne babasının kemiklerini mezarda sızlatmak istemez. İstemez bunu yani. Ölmüş anne babasına. Nasıl yaparım ben bunu der. Ama bir insan günah işlediği zaman annesinin babasının kabininde mezarda kemikleri sızlıyor gerçekten. Ezalanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Çünkü bütün bilgiler onlara gidiyor. Senin oğlun namaz kılmadı. Senin oğlun kumar oynadı. Senin oğlun adam dövdü. Senin oğlun... Efendim şu haksızlığı, şu zulmü yaptı, senin oğlun şu edepsizliği işledi veya senin kızın şöyle etti böyle etti diye bilgiler gidiyor ve onlar da artık e, gözden perdeler kalkmış olduğu için ah vah ediyorlar. Vah bizim kız, vah bizim oğlan iyi bir Müslüman olarak yaşamıyor, mahvolacaklar diye çok fena üzülüyorlar. Biliyorsunuz insanlar bir çeşit uykudadır, ölünce uyanacaklar, öldü mü? ahireti görüyor, perdeler kalkıyor. Bu dünyanın aldatıcılığını anlıyor. Onlar daha iyi biliyor. Yapılan her yanlışlıktan dolayı hani böyle efendim e, bir e, müsabakayı düşünün. İki kişi müsabaka yapıyor. Seyirciler heyecanla hop oturup hop kalkıyorlar. Ah öyle yapma, Ah böyle yap. Bağırıyorlar. Vur ona efendim dikkat bilmem ne diye. Hani stadyumlarda tezahüratları, ikazları hatırlayın. Tabi Anne baba da kabirde çocuğunu öyle seyrediyor endişeyle, Efendim, bilgiler ona gelince kötü bilgiler gelirse üzülüyor, iyi şeyler, haberler gelince evladından memnun oluyor. Onun için demek ki anne babaya vefanın, iyi evlatlığın bir e, yönü de bizzat kendisinin iyi insan olmasıdır. E, demek ki bir günahkar sadece kendisi günah yüklenmekle kalmıyor birdeki annesini babasında üzüyor, ezalandırıyor, efendim eleme kedere, yasa, gaf ediyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Hepince şeyi hatırlamış ve hatırlatmış oldum küçük bir konuda anne babayı razı etmek konusundan. E, şimdi bir başka hadisi şerife geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, e, bu Hanbeli mezhebinin kurucusu, Mübarek İmam Ahmed ibn Hanbel'in şehit Sehl ibn Huneyf'ten rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş: "Men huzille indehum mu'minun elem yasruhu ve ve yaqtiru ala en yasruhu ezella Allahu ala ru'usil eşhadi yevmel kıyame." Bu neyle ilgili? Bir Müslüman kardeşe yardımcı olmakla ilgili. Yardımcı olmazsa ahirette başa gelecek sıkıntıyı bildiren bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki müminun eğer bir kimsenin yanında bir Müslüman zelil ediliyorsa horlanıyorsa, başına çökülmüşse, eza cefa yapılıyorsa o da ona yardım etmiyorsa ya sözde efendim taciz edilebilir ya da fiilen efendim yakası paçası tutulup al aşağı edilip vur vur dövülür yani böyle şeyler olabiliyor. Hatta geçen gün kitapta okudum bu Ruandayı. Efendim bilmem Orta Afrika'daki olayları efendim anlatan bir kitapta bazı katlar kimseler yakaladıkları esirleri kollarını bacaklarını, ağızlarını keserek öldürermiş. Hatta ee, zavallılar yalvarıyorlar ne olur bir kurşun sık öleyim yani böyle parça parça kese kese ölmek çok müthiş bir şey olduğundan yani e, ne olur kurşun sık öleyim yani bir kurşunla ölmek bile bir nimet ve devlet oluyor böyle işkence olduğu zaman tabi dünyada ne zulümler oluyor ee, başka insanların bu zulümleri engellemesi lazım ve heye yaktiru ala enyan surahu yani o mümin kardeşine yardım etmeye gücü yettiği halde kendisinin gözü önünde horlanan bir mümine yardım etmeyen bir kimse çok kötü bir şey yapmış olur. Ezellahu mahu ala ruhsul eshadi kıyamet gününde de Allah onu şahitlerin başında, huzurunda, gözü önünde hor ve zelil eder, yere yatırır, efendim diyelim, efendim mahu perişan eder. Çünkü dünyadayken yardım etmedi. Biliyorsunuz, az ve sevgili kardeşlerim, İslam çok garibane, çok mazlumane e, gelişti Mekke-i Mükerreme'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olduktan sonra. Peygamber Efendimiz 13 sene Mekke'deki peygamberlik vazifesini yaparken o kadar büyük sıkıntılar çekti ki, efendim bu kitaplar e, tarih kitaplarında bu sıkıntıları mutlaka okumalısınız. Sevgili kardeşlerim size en mühim kilerlerden birisi olarak Allah razı olsun Asım Köksal hocamendin İslam tarihi kitabını tavsiye ederim alın çoluk çocuk okuyun çünkü çok belgeseldir çok efendim e, mükafat almıştır e, Ziya Ulufaktan çok güzel bir şekilde efendim e, yazılmıştır aynakları gösterilmiştir ben çok beğeniyorum dualar ediyorum o kitabı alın okuyun. Efendim Mekke devri bir ciddi eskiden sonra onu genişletti. Efendim okuyun bakın neler neler çekmiş Müslümanlar. Peygamber Efendimiz neler çekmiş? Ne kadar eziyetlere, işkencelere uğramış. Bunları anlayın. Bunları anladığınız zaman İslam'ı daha iyi anlayacaksınız. Müslümanlığa daha çok sarılacaksınız. Bu çok önemli bir ders. Bence bütün Müslümanlar Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Mekke devrinde çektiklerini Tarih kitaplarından okumalı, en kıymetli tarih kitaplarından en değerli, en sağlam bilgileri efendim okumalı. Ben birçok kitaplar okuyorum, böyle de gezdiğim yerlerde arkadaşlarımın kütüphanelerinden kitapları çekiyorum, karıştırıyorum. Tabii yanımda kütüphanemi getiremediğim için onların kitaplarını okuyorum. Çeşitli kitapları incelemek fırsatım oluyor. Bakıyorum bazen tercümeyi yapan, kitabı hazırlayan kimseler, o konuda yeteri kadar bilgiye sahip değil. Efendim elime kalemi alıyorum, hatalarını düzeltiyorum, yanlışlıklarını düzeltiyorum. İsimler yanlış yazılmış, başka hatalar yapılmış, tercümeler eksik, kusurlu, hatta yanlış anlaşılacak şekilde tercüme falan yapılmış oluyor. Onun için eserin çok bilgili, çok yetenekli, çok uzman bir kimse tarafından yazılmış olması da önemli. İsim vermemin sebebi de ee, o eseri okuduğum ve çok memnun olduğum için ve kıymetini bildiğim için e, efendim e, isim veriyorum. Eğer kütüphanenizde varsa alın, birinci cildinden başlayın, okuyun, okuyun. Efendim nasıl e, zulme maruz kaldılar, o müşrikler, o kafirler, o zavallı masum, mazlum Müslümanları, kadınları, çocukları, köleleri nasıl ezdiler, hatta işkenceyle nasıl öldürdüler mızrağı? göğsüne nasıl sapladılar, görün. Şimdi tabi bu durumda yani Müslüman kardeşi böyle zulme maruz kalmış iken, zulüm görüyor iken, o da onu engellemeye gücü yeterken yardım etmemişse çok büyük suç işliyor. E biz o zaman da işte o zulümlere şahit olmadık, onları yaşamadık. Diyemezsiniz, diyemeyiz sevgili kardeşlerim. Efendim diyecek savunacak halimiz yoktur. Biz de bugün dünyanın her yerinde Müslümanların nasıl zayıf, nasıl fakir, nasıl muzdarip, nasıl aç, nasıl susuz, nasıl zayı, efendim böyle hastalıktan kırılan, nasıl böyle gözlerine sinekler konan kaburgaları sayılan insanlar olduğunu radyolardan dinliyoruz, televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde, mecmualarda resimlerini görüyoruz. Allah razı olsun kardeşlerimizden Bizim kardeşlerimiz de bu İslam e, dergisinde efendim kadın aile dergisinde, panzehir dergisinde, ilim sanat dergisinde o kadar o kadar güzel yazılar yazıyorlar ki ben iftihar ettim. Efendim e, bana gönderilen en son sayıları e, şeyde İngiltere'de beni çok güzel bir İslami vakfın, efendim tesislerinde gezdirdiler. Markfield'de. Efendim Lester'deki Markfield e, İslamik Foundation'da gezdirdiler. Çok güzel çalışıyorlar. Bu Pakistan'daki Mevdudi'nin efendim e, taraftarı olan kimseler Aydın, efendim bilgili kimseler efendim e, kadar da güzel orada çalışmalar yapıyorlar. Orada e, onlara sundum bu dergilerimizi. Onlar da e, ilgili dairenin müdürüne verdiler ama şöyle göz ucuyla takip ediyorum. Bizim dergileri görünce her kadar da şaşırdılar. Bizim dergilerin baskısı, seviyesi, efendim üstünlüğü, güzelliği, mükemmelliği efendim çok ilgilerini çekti. Dediler ki birbirleriyle konuşurken çok mükemmel. Alın bunları dosyalayın, efendim, adreslerini alın. Bundan sonraki sayılarını takip edelim dediler. İftihar ettim. Teşekkür ediyorum. Tabii sizlere de, de onları okumanızı tavsiye ediyorum. Nereden açtık sözü? Hem dünyanın her yerinde zulme uğrayan mazlum, mağdur Müslümanlar var. Onları bizim dergilerimiz yazıyor. Bizim dergilerimiz bir e, dünyayı bir bütün olarak görüyor. Dünyanın neresinde Müslümanlar varsa onlarla ilgileniyor. Bazen Çin'le, bazen Afrika'yla, bazen Amerika'yla, Avrupa'yla ilgili yazılar oluyor. Dergi, şeyimizde, Akra radyomuzda dünyanın her yerinden, Japonya'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan yorumcu kardeşlerimiz bilgileri toplayıp Müslüman mütedeyin uzman kardeşlerimiz size taze bilgiler sunuyorlar. Başka haber ajanslarının maksatlı haberleri gibi değil. Tamamen e böyle uyanık Müslüman kardeşlerimizin haberleri. Bunları dinlemek zorundasınız. Şimdi yani dergi almak belki para vermeyi gerektirir ama e, radyoyu dinlemek hiç öyle para gerektirmiyor. Sadece ayarlarsanız dinleyebilirsiniz. Dinleyince dinleyince biz mutlu oluyoruz. Tabi e, dergileri de alırsanız, oradaki bilgiler de efendim, kalıcı olur, kütüphanenizde kalır. Her zaman okursunuz, başvurursunuz, başkalarına da anlatırsınız. Böylece dünyadaki insanların kardeş olduğu gönlünüze yerleşir ve kardeşlerinizin sınavlarına çare bulmak için çalışmalar yaparsınız. Bakın Orta Asya'da nice nice aynı dilimizi konuşan, bizim gibi aynı dili konuşan, aynı inancı paylaşan ama yardıma çok ihtiyacı olan hem hem eğitim bakımından hem maddi bakımdan hem sınai bakımdan yardıma çok muhtaç nice nice kardeşlerimiz var. İşte hükümet ilgilileri oralara gidiyorlar. Oralarda efendim işbirliği çareleri arıyorlar. Karşılıksız efendim menfaatleri arayıp bulup efendim dostluğu pekiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu devirde de çevremizdeki insanlara karşı çeşit çeşit efendim görevlerimiz var. Bunları yapmazsak Allah efendim sorumlu tutabilir. Dileriz ki Allah sorgusu hale uğratmadan efendim bir gayri hesap, sıratı yıldırım gibi geçip cennetine dahil eylesin. Ama görüyorsunuz hadis-i şerifler ürkütücü ve korkutucu olabiliyor. Yanında bir Müslüman hor ve edilmiş ve işkence ve zulme maruz iken o da ona yardım etmeye yükşetirebilecek durumdayken yardım etmemişse Allah da onu kıyamet gününde hor ve zelil eder. rûs ala alâ rûs yani gözlemcilerin, bakanların gözü önünde efendim demek oluyor. Yani mahşer halkının huzurunda hor ve zelil olur. Bütün mahşer halkının huzurunda hor ve zelil olur. Onun için biraz toplumcu, biraz ümmetçi biraz efendim insancıl efendim biraz efendim bütün dünyaya yönelik bütün insanları kucaklayan geniş büyük duygulara artık efendim daha çok önem vermeye yönelmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Üçüncü hadis şerifle sohbetimi tamamlamak istiyorum. Aziz ve değerli kardeşlerim, ee, bu ikinci hadisi şerifi destekleyecek bir hadisi şerif mana bakımından. Yani dünyanın neresinde yardıma muhtaç insan varsa yardım etmeliyiz. Dünyanın neresinde zulüm varsa zulmün karşısına çıkmalıyız. Efendim, her yere yetişmeliyiz. Ticaret için nasıl yetişiyoruz? Efendim yaptığı, Yaptığımız bir pamuklu elbiseyi, iş çamaşırını Amerika'da, Kanada'da satıyoruz. <gülüyor> Avustralya'ya, Afrika'ya gönderiyoruz da iman için çalışma bahis konusu olunca niçin geri duralım? Ondan, ona da çalışmamız lazım. Ee hakimin müsedrekinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Men istata en yiyup ki dinine ve irtahuru maline Sizden her kim ki efendim malıyla dinini ve namusunu ifka etmek korumak imkanına sahipse yapsın bunu. Şimdi bunu biraz e, açıklayayım gücü yeterse diyor yani. Men istata'a minkum. Her sizden her kimin gücü yeterse neye? En yub kıyadinahu dinini devam ettirmeye, din darlığını sürdürmeye, dinini korumaya ve ırkını ve şerefini, namusunu, haysiyetini korumaya efendim devam ettirmeye, efendim bayrağı yere indirtmemeye kim gücü yeterse neyle? Bir malihi ara vererek masraf yaparak, mal harcayarak efendim bunu yapmaya gücü yeterse fel yapar yapsın yani kesenin ağzını harcasın, açsın paraları saçsın harcasın ahiretini kazansın dinini kurtarsın ırzını namusunu korusun kurtarsın şimdi e, öz deyince tabii e, bu e, şeyde Türkçe'de e, sadece efendim bir kişi suç hatıra geliyor ırza geçmek gibi fakat ırz Arapçada namus demektir efendim mesela bir kimseye e, hakaret etsen efendim, onun e, haysiyetine dokunacak bir şey yapsan o da bir çeşit e, özde tecavüz oluyor bizde anlaşıldığı manasında efendim, daha değişik bir mana şimdi bir insanın haysiyeti var, şerefi var efendim kıymeti var, kişisel hakları ve hürriyetleri var itibarı var toplum içinde, şimdi birisi buna söz de satışsa veyahut fiilen de efendim yakalasa, efendim bunu yok etmeye kalksa, özuna şerefine, haysiyetine, malına, mülküne, efendim şöhretine, şanına, efendim zekesürmeye ee, kalksa, tabii bu fena. Bunun yapılmaması için tabii insanın çalışması lazım. Bir de dinini korumak için mesela insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, dinlerdiğini devam ettiriyor. E, zalim zorba birileri gelmiş. Namazını, niyazını efendim engelleyecek, orucunu, ibadetini, haccını engelleyecek, efendim İslam'ın yaşamasını, öğrenmesini, öğretmesini engelleyecek, zikrini efendim bilmem ee, sevaplı çalışmalarını yapmasını engelleyecek. E bunu izah edilmesi lazım. Bu bir engeldir. Bu engelin izah edilmesi için ne gerekiyor? Çalışma gerekiyor. Çalışma niye dayanıyor? Paraya dayanıyor. Yani mali yönü oluyor. Bütün hizmetlerin, bütün çalışmaların bir mali yönü vardır. Yani insan bir evde oturuyor. Mali yönü nedir? Kirası. O evde oturabilmek için kirasını verecek. Vergilerini verecek. Elektrikten istifade ediyor. Sayacın yazdığı parayı ödeyecek. Sudan istifade ediyor. Belediyeye su parasını verecek. O halde insanın da dinini efendim korumak için... Haysiyetini, namusunu, şerefini, izzetini, itibarını, alın açıklığını korumak için para vermek gerekiyorsa verilecektir. Basit basit misallerle anlatmaya çalışayım. O devirde bazı böyle mütecaviz şairler olurdu. efendim. Hicuv yazar, kötüleyici şiir yazar. Herkes de dedikodu maksadıyla insanların zaten böyle bir dedikoduya kulak verme tarafı vardır o şiirleri okur ezberler kulaktan kulağa yayılırdı. Şimdi tabii al şu parayı kes sesini, efendim sus veyahut öyle yazma böyle yaz. Şimdi ben okuyorum bu e, yabancı ülkelerin e, çalışma tarzlarını bir ülkede bir şey yaptırmak istedikleri zaman o ülkenin yazarlarına itibarlı insanlarla kesen ağzını açıyorlar, paralarını veriyorlar ondan sonra istediklerini yaptırtıyorlar. Paralarını verip İstediklerini yaptırıyorlar. Bu şeyden kolay oluyor. Harp etmekten kolay oluyor. harbetse bir attığı bombanın şu kadar milyon milyar efendim değer var. Bir uçak düşse şu kadar. Bir asker ölse tabii artık bir insanın canının parası ölçülemez. Ne kadar büyük zarar böyle yapıyor. Rüşvet vererek efendim el altından para göndererek destek yaparak kendi işini götürüyor. Yani beşinci kol faaliyetlerini parayla pulla efendim, o milleti içeriden yıkmak veya gelişmesini engellemek için parayla pulla bir şeyler yapıyor. E, düşmanlar İslam'ın gelişmesini engellemek için, Müslüman'ın huzurunu, rahatını bozmak için paralar harcıyorlarsa ki bunlar belgelerle belirlenmiştir, kitaplarda yazılmıştır. Gazeteler bu belgeleri bazen neşrediyorlar, bazen de işte yayın evleri mühim kitaplar neşrediyorlar. Oralarda herkes okuyor. Herkesin bildiği bir şey efendim, onlar İslam aleyhine bu kadar paralar harcıyorlarsa Müslümanlar ne yine duruyor. Onlar da mallarıyla, keseleriyle, paralarıyla, imkanlarıyla İslam'ı korumaya çalışacaklar. Tabii ya bu şirrete al şu parayı sus demek şekli olur ya da karşılık verecek müesseseleri efendim, tesis etmekle olur. Yayın yapmakla olur. Efendim, radyo yayını, televizyon yayını, gazete yayını, dergi yayını, okul, efendim e, faaliyetleri, eğitim çalışmaları, konferanslar, efendim çeşit çeşit çalışmalara işte biz bunları yapmak için zaten diğer diğer yer dolaşıyoruz. Böyle diğer gurbetlerde bu yaz e, tamamen şeyde geçti, sizlerden uzak geçti. Niçin yapıyoruz bunları? İslamın korunması için. E bunlar neyle oluyor? Masrafla ne oluyor? Mali. Tarafı oluyor her işin. Onun için İslami hizmetlerin mali yönlerini herkes düşünmeli. Kesesinin ağzını açmalı. Kendi namusunu, haysiyetini, dinini korumalı. Efendim çiğnetmemeli. Bu iş parasız olmaz. Peygamber Efendimizin zamanında da Ebu Bekri Sıddık gibi efendim Osman-ı Nureyn gibi Sadip'le Ebu Vakkas gibi e, nice nice sahabenin Rıvanullahi Aleyhi Mecmai'nin Allah şefaatlerine ertirsin. Nice nice mallarını, paralarını Resulullah'ın gösterdiği istikamette nasıl harcadıklarını biliyoruz. Esirlerin nasıl kölelikten kurtarıldığını, hürriyetlerine kavuşturulduğunu, İslam ordularının nasıl teçiz edildiğini, efendim, Müslümanların açlıktan, yoksulluktan nasıl kurtarılmaya çalışıldığını tarih kitaplarında ibretle okuyoruz. Aziz sevgili kardeşlerim, onun için sizden biriniz dinini korumak, kurtarmak, geliştirmek için Hazreti'nin namuslu hürriyetlerine korumak, kurtarmak için efendim eğer e, malıyla bir çalışma yapma imkanına, iktidarına sahipse, yani malı mülkü parası bulu varsa bunu yapsın dediğine göre Peygamber Efendimiz bileceğiz ki efendim İslami çalışmaların bir bölümü de maddidir. Herkes maddi e, yönden de İslam'a katkıda bulunmaya çalışacak. parasını hak yola harcayacak, İslami hizmetleri yapacak. Tabii bu İslami hizmetlerin yapılmasında sınırları şimdi düşünelim. Bazıları çıkıyor, ben İslami hizmet yapacağım, ver paraları. <gülüyor> paraları topluyor. Ondan sonra paralar o İslami hizmetlere gitmeyebiliyor. Tabi paraların İslam'a İslami hizmetlere gitmesini sağlayacak tedbirleri almak lazım. Ben bizim camimizin çevresindeki Efendim, harabe evlerin alınmasını ve camiye katılmasını sağlarken bunu arkadaşlarıma, cemaatime hedef olarak gösterirken daima söylerdim. Bakın, e, bunları gidin biriniz alıp iki bir kişi alabilirse alsın, ondan sonra camiye bağışlasın. En kolay yolu. efendim inşaat yapılırken getirsin, efendim, bir kamyon demiri oraya koysun, işte demir inşaatta bir kamyon tuğlayı getirsin, takip etsin veya üç tane ustayı Göndersin, akşama kadar onlar çalışsın, parasını kendisi versin. Yani, e, hayırın amaçlanan hedefe varmasını, amacından sapmamasını, birlerinin, efendim cebinde suistimal edilmemesini, efendim sağlamak da önemli. Efendim, onun için ben şahsen şimdi e, tecrübelerime dayanarak e, şunu belirtmek istiyorum kardeşlerime: Hayırlarınızı şahsen yapınız. Yani, bizzat takip ederek yoksulun eline parayı bizzat veriniz, efendim aracıları mümkün olduğu kadar kaldırınız veyahut büyük hayırlarsa büyük hayırlarında bazı kimseler ikisi üçü bir araya gelip yapsınlar. Bir ulusal televizyonumuz yok. Ulusal televizyonu yapmak büyük bir iş. Para toplanacak vesaire. Üç tane zengin toplarsın, yapsın. Yani Allah rızası için güç yetirebilecek insan yapsın. İslami yayın yapsınlar. İslam, İslam dışı Efendim iş yapmasınlar. İslam'ı korusunlar. İmanı Efendim öğretecek çalışmalar yapsınlar. Sevapları kazansınlar. Resulullah Efendimizin tavsiyesini tutmuş olsunlar. Rızasına varıl olsunlar. Peygamber Efendimizin hoşnutluğunu kazansınlar. Efendim e, ahirette komşusu olsunlar. Kısaca söylemek gerekirse mali hayırları yapacaksınız. Bu hayırların amaca uygun yere ulaştığını takip edeceksiniz. Mümkünse kendi elinizle ta amaca, hedefe kadar götüreceksiniz. Aracılar çoğaldıkça tehlikeler artabilir diye ikaz ediyoruz. Efendim e, hayırları bizzat yapın. Böylece e, hayırları gösteren insanlar da zahmetten kurtarmış olursunuz. Bak şöyle bir hayır yapılacak diyoruz. Yapıyorsunuz. Elhamdülillah böylece biz de rahat ediyoruz demek istiyorum. Allahu Teala Hazretleri aziz ve sevgili kardeşlerim hepimizin hayatını olumlu ve verimli bir tarzda geçirmeyi bizlere nasip etsin. Hepimize bunu nasip etsin. Hepimizin malımızla, canımızla, dilimizle, efendim gönlümüzle, elimizle her çeşit imkan ve eee mütesebatlarımızla İslam'a güzel hizmetler yapmayı yapmamızı Allah nasip eylesin. Böylece ne olacak? arkada bıraktığımız eserlerle biz vefat ettikten sonra da sevap kazanmaya devam edeceğiz. Yani bir insanın arkada bıraktığı hayratı, hasenatı onun ikinci ömrüdür. Ondan sonraki ömrüdür, vefattan sonraki ömrüdür. Kişi ölür, eseri kaldıkça, efendim, durdukça sevabı ona gelir. Bir insan bir ağaç dikse bile, o ağacın, e, efendim altında birisi otursa bile, Üstüne bir kuş konsa bile, efendim meyvasını gagalasa bile, odununu birisi alıp evinde ocakta ısınsa bile, o ağacı dikene onun sevabı gelir. Vefat etmiş olsa bile defterine sevaplar yazılır. Sevabı artar, efendim ahirette yüzü güler. Allah hepimizi hayırları, kaynakları eylesin. Şerlerden uzak eylesin. İslamı nefsedip kamil Müslüman olup, Efendim, e, İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Tabii vaatler çok büyük, ümitsizliğe düşmeyin. E, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuş. Efendim, İslam okyanusları geçecek, her tarafa yayılacak. Efendim, herkes İslam'ın güzelliğini anlayacak ve cihana bir zaman İslam hakim olacak. Allah bizi o hususta yardımcı olma şerefini bahşedersin. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.